Thank you. Thank <laughs> you. Selamun Aleyküm, e, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Tamamdır. Evet e, arkadaşlar. E, bu akşam Allah izin verirse inşallah e, geçen hafta söz verdiğim üzere Selçuklularda, e, hem Büyük Selçuklularda hem de Anadolu Selçuklarında e, sosyal hayat, kültürel hayat ekonomik yapı ve sanat alanlarında baş gösteren gelişmelerden bahsedeceğim. Çünkü şu anki mevcut notlar içerisinde bu konunun fazlaca detaya inmeden geçirdiğini fark ettim. Ama Osmanlı'yı iyi anlayabilmek amacıyla, Türkiye'yi iyi anlayabilmek amacıyla Selçuklu'yu iyi anlamamız gerekiyor. Selçuklu'nun mutlaka iyi okunması, iyi tahlil edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla da bu sebeplerden ötürü inşallah bugün bir ders bu işe tahsis etmiş durumdayız. Allah izin versin inşallah. not belki not vermesen bilese okuma olarak inşallah ulaştırırım Allah izin verirse. Ee, İslamansık Öğretisi bu anlamda iyi bir kaynak. Hatta ve hatta işte sayfa numaralarını inşallah bu dersin sonuna doğru vereyim. Ee, bundan da sorumlu olacaksınız arkadaşlar sınavda. Ee, bu, açı, bu açıdan bu, bugünkü dersimiz önemli bir ders. İnşallah ee, iyi takip edin. Evet arkadaşlar şimdi Büyük Selçuklulardan ve Anadolu Selçuklularından e, bahsettik. Aslında Selçukluların 5 farklı kul olduğunu ama bunlar içerisinde Bizim öncelikle üzerinde duracağımızın, duracaklarımız olan Büyük Selçuklar ve Anadolu Selçukları olduğunu bahsettik. Bu akşam da inşallah sosyo-kültürel hayata şöyle bir kuş bakışı bakıştan bakalım. Ee, arkadaşlar Selçuklulardaki devlet ve toplum yapılanması aslında Osmanlılara çok benziyor. Ee, Selçuk, asker, biliyorsunuz şeylerde Osmanlı'da e, askeri sınıf vardı ve raiye sınıfı vardı. Ee, Selçuklularda da devlet hazinesinden istifade etmeyen bütün halk kesimlerine reaya deniyordu arkadaşlar. Bir daha tekrar edeyim. Devlet hazinesinden istifade etmeyen bütün halk kesimlerine, halk gruplarına reaya deniyordu. Ve reaya ile Selçuklu Sultanları arasında zımni bir muahede, bir anlaşma vardı. Buna göre reaya vergi vermek ve Asayişi bozmamak, devlet otoritesini tanımak ee, ve de, burası enteresan devletin resmen tanımış olduğu itikadi ve ameli mezhepler dışında farklı akide e, gruplarına intisap etmemek. Yani devletin sınırlarını çizmiş olduğu e, mezhepsel çerçevenin dışına çıkmamak e, zikredilebilir. E, o günkü bunun e, siyasi tarihi okuduğumuz zaman e, mezhepler arasındaki çalışmaları e, okuduğumuz zaman bunu çok daha iyi anlayabiliriz arkadaşlar. Selçuklu Devleti e, evet Selçuklu Devleti reayasının yani tebasının e, belli ameli ve itikadi mezhepler dışında bir yere bağlanmasını istememiştir. Hoş görmemiştir arkadaşlar. Selçuklular Türktür. Müslümandır, Hanefidir, Maturidir, Maturidir aynı Osmanlı olduğu gibi. Ama bununla beraber yer yer gerginlikler yaşansa da Şafii mezhebine ve Eşariliğe göz yumulmuştur. Hatta ve hatta Arap coğrafyasındaki halkların Şafii olması göz önünde bulundurularak onların Şii, Fatımi ve İsmaili propagandanın etkisinde kalmaması için Devlet, Selçuklu Devleti, Arap bölgelerinde Şafii mezhebini ve eşariliği teşvik etmiştir, tervic etmiştir. Ve onları şiiriye karşı bu şekilde korumaya çalışmıştır. Ama devletin arkadaşlar, resmi ideolojisini tesis eden insanlar Hanefi'dir, Maturidi'dir, değil, Maturi Orta ve Dolayısıyla da bunlar da bulundukları coğrafyada Hanefi mezhebini öncelemişler atamış oldukları kadil Kuvatları Hanefi mezhebinden seçmişlerdir. Dolayısıyla da Selçuklu devletinde bir Hanefi ve Maturidi çizginin bir devlet siyaseti olarak tercih edildiğini görürüz. Osmanlı da bu şekildedir arkadaşlar. Osmanlı'da da yönetim mekanizması Maturidi'dir, Hanefi'dir, Sufi meşreptir. Ama diğer mezheplere ve meşheplere de saygıyla bakılmıştır. Fakat devletin ana damarı bu şekildedir arkadaşlar. Yani resmi devlet mezhebi diyemeyiz. Ama devleti yönetenler bu tercihte tercihlerini saklamamışlar. Bilakis, bilakis bunu teşvik etmişlerdir diyebiliriz. Dolayısıyla Hanefi mezhebinin bugünkü Coğrafi sınırlarının belirlenmesinde işte Selçuklunun ve Osmanlı'nın bu siyaseti birinci derecede hamil olmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Demek ki rayyadan beklenenler bunlardır İşte vergi vermek, nizamı asayişi bozmamak, efendimülülüm askere çağrıldığı zaman gelmek ve resmen tanınmış mezhep ve tarikatlar aracında farklı akıtlar benimsememek. Iken arkadaşlar buna karşılık buna mukabilde ee, dedik ki zımni bir muayede vardır, bir anlaşma vardır. Ee, Selçuklu hükümdarlarından, sultanlarından da beklenen reayanın can, mal ve namus emniyetini muhafaza etmek, iç ve dış tehditlere karşı e, onları korumak ve e, Vediyeatullah'a Vedi sahip çıkmaktır. Vedi arkadaşlar, Arapçada emanet demektir. Ee, Selçuklu e, ve Osmanlı ve Osmanlı Siyaset felsefesinde halk yani reaya Allahu Teala'nın bir emaneti olarak görülmüştür. Dolayısıyla da hükümdara itaat karşılığında onun mukabilinde onlarda, onlardan da yani sultanlardan da bu emanete sahip çıkmaları beklenmiştir arkadaşlar. Bu karşılıklı muahede ve anlaşmada herhangi bir tarafın haleli olduğu zaman halel gösterdiği zaman bu zaman zaman yer yer İsyanlar, mesela geçen hafta bir arkadaşımız sormuştu baba babai isyanlar şeklinde tezahür etmiştir. Osmanlıda celali isyanları vardır. Burada halkın kendisini bir emanet gibi görmesi gereken sultan'dan gerekli şefkati, gerekli adaleti ve eşitliği göremediğini düşün görmediğini düşündüğünde isyan etmesidir arkadaşlar. Babailik isyanında da Şeyh Vefa etrafında toplanan Türkmen beyleri yönetime karşı isyan etmiştir. Evet arkadaşlar. Geçen hafta da söyledik. Anadolu coğrafyası İslam'dan hali bir coğrafya olmamıştır. Arkadaşlar bu anlamda e, daire adliye dediğimiz konseptin e, o e, siyasal kavramın çok iyi işletildiğini e, görüyoruz Selçuklu Devleti'nde. daire adliye neydi? Biri hatırlatacak arkadaşımız var mı içinizde? daire adliye. Evet arkadaşlar e, daire-i adliye şudur arkadaşlar Daireyi adliye e, bir çizgidir bir e, dairesel çizgidir çemberdir ve bunun başında e, en üst tepe noktasında adalet vardır. Eğer bir devlette de adalet hakim olursa e, saat yönünde bir ok çizin 3'e doğru e, o e, saat 3'ün olduğu noktaya da şunu yazabilirsiniz e, orada istikrar olur güvenlik olur. Güvenlik e, tesis edildiği zaman, çünkü adalet hükmet zaman güvenlik ve e, istikrar olur. İstikrar olduğu zaman arkadaşlar, e, insanlar ticaret yapar. E, Güvenli olduğu yerde ticaret olur. İstikrarın olduğu yerde, adaletin insanların haklarını yenmeyeceğini düşündükleri coğrafyalarda e, serbest ticaret olur. İnsanlar yatırım yaparlar, ellerindeki malı ve parayı, e, ticari daha çevirirler. Dolayısıyla da e, adalet e, güvenliği, güvenlik istikrarı, istikrar ticareti meydana getirir. Şimdi saat 6 yönüne geldiğimiz zaman e, ticaretin çok yoğun olduğunu görürüz. Daire-i işletildiği ülkelerde. Ticaret bol olduğu zaman da arkadaşlar e, devletin vergi gelirlerinde bir artış olur. Devletin vergi gelirinde artış olduğu zaman saat 9 yönüne geldik şu anda güçlü bir devlet olur ekonomik açıdan. Ondan sonra o da güçlü devletler ekonomik açıdan güçlü askeri askeri güce sahip olurlar. Güçlü güçlü askeriye sahip olduğunuz zaman da adaleti ancak tesis edebilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir adalet döngüsü vardır. Mülkün esası budur arkadaşlar. Yani adalet mülkün temelindeki kasıt budur. Eğer bir ülkede adalet varsa, hukuk varsa, Orada güvenlik olur, istikrar olur. E, i̇stikrar varsa ticaret hayatı canlı olur. Ticaret hayatının canlı olması, alışverişlerin e, çok olması e, orada devletin vergi gelirlerinin artmasına e, neden olur. Devletin ge ge vergi gelirleri arttığı zaman da güçlü bir ordu tesis eder, mücehez bir ordu tesis eder. O da e, dosta güven düşmana e, korku verir ve iç ve dış harici ve dahili düşmanlardan reayayı koruyarak e, devletin bekasını sağlar. İşte arkadaşlar bu daire-i adliyenin Selçuklu siyaset felsefesinin bel kemiğini omurgasını oluşturduğunu söyleyebiliriz ve çok iyi çalıştırıldığını bu e, sistemin söyleyebiliriz. Şimdi bunu e, önümüzdeki dakikalar içerisinde e, çeşitli örneklerle inşallah biraz daha müşahsız hale getireceğiz. Şu anda ki e, diğer e, üzerinde duracağımız konu e, Selçuklu Devleti'ndeki toplum, toplumsal tabakalaşmıdır arkadaşlar. Burada 3 farklı tabakanın e, olduğunu görüyoruz. Bunlar Göçebeler, 2 Köylüler, 3 şehirler. Şimdi arkadaşlar göçebeler biliyorsunuz Orta Asya coğrafyasından bahsediyoruz. Efendime söyleyeyim sürekli hareket halinde olan mobilizasyonu yüksek obaların boyların işte yazlıklarda kışlıklarda sürekli çadırlarıyla hayvanlarıyla sürüleriyle aileleriyle beraber konar göçer bir yaşantı içerisinde olduklarını görüyoruz. Bunlar göçebeler. Ve çoğu bunların Türkmen boyu arkadaşlar. Zaten Türk kelimesi arkadaşlar köylü anlamına gelir. Yani köylülük anlamıdır. Bu Selçuklu'da da böyle gelir. Osmanlı'da da bir insanın Türk diye. Yani Türk aslında aşağılayıcı bir ifade de olarak da kullanılmıştır zaman zaman. Eğitimsizlik ve konar göçerlikle özdeşleştirilmiştir. İşte bu göçebeler, konar göçerler genellikle işte çadırlarıyla, hayvanlarıyla yani hayvan dediğimizde at ve koyun sürüleri yer yer çift örgüçlü devler de yetiştirilmiştir. Bu şekilde hayvanlarıyla beraber e, seyahat ederler. İşte Selçukların kazanmış olduğu siyasi başarılar aslında bunları bir anlamda şehirlere çekmiştir. Fakat şunu unutmayın arkadaşlar bu önemli bir tespittir. Bu tür göçebe topluluklarının boylarının şehirlere gelmesi şehirlere fayda yerine zarar getirmiştir. Dolayısıyla da yani Düşünün mesela işte 3000-5000 bin, bin kişilik bir Türk boyunun bir işte Merve, Buhara'ya, Semerkant'a hayvanlarıyla beraber, çadırlarıyla beraber geldiğini düşünün. O şehirdeki mevcut yapıyı, istikrarı bozduğunu, şehri altına üstüne getirdiğini tabiri caizse ve zarar verdiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan pek sevilmezdi bu konar göçerlerin şehirlere gelmesi. Devlet de bir iskan siyaseti olarak bunları arkadaşlar Müslüman şehirlere değil de sürekli batıya, batıdaki coğrafi bölgeleri yani Bizans sınırlarına doğru onları yönlendirmiştir. Oraları gidip oraları iskan etmeleri, istihdan etmeleri onlardan istenmiştir ki Selçuklu Devleti'nin ve İslam Devleti'nin sınırları bu anlamda Batı'ya doğru her zaman için aynı Osmanlı'da olduğu gibi sürekli Batı'ya doğru, Balkanlara doğru, Güney Avrupa'ya doğru ta oralardan işte Orta Asya'dan o zamanki işte Malazgirt'e doğru diyelim artık gelmesi onların evet tercih edilmiştir. Peki işte göçebe demek aslında etin, sütün, yünün Pamuğun, dokumacılığın yaygın olduğu, halıcı, halıcılığın yaygın olduğu bir hayat tarzıdır arkadaşlar. Bunlarla beraber avcılık da yine bu göçebe katmanların, toplum katmanların önemli bir gelir kaynağıdır arkadaşlar. Şimdi ikinci olarak köylüler. Köyler çok önemli bir yapıyı oluşturur Selçuklu Devleti'nde. Osmanlı'da da. Arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu da Selçuklu İmparatorluğu da bir tarım devletidir. Ee, ekonomisinin bel kemiği, tarıma dayalı arazilerin e, vergilendirilmesi e, esasına dayanır. Ve aslında Osmanlı'daki e, coğrafi e, bölümleme yani işte köy, kasaba, nahiye e, mutasarrıflık vesaire bunlar arkadaşlar Vergi birimidir aslında bunların her biri. Osmanlıda da böyledir, Bizans, Selçuklu da böyledir, kısmen Bizans'ta da böyledir. Dolayısıyla Selçuklu'daki köylüler de en önemli ve en kalabalık kesimyi oluştururlardı. Toprak ikta sistemi ile idare edilirdi. Hani vergi sistemidir biliyorsunuz. İkta arkadaşlar Arapça bir kelimedir. Kata'dan geliyor. Ne demek kata? Kata, yaktağı. Kesmek değil mi? Peki katı diye bir sanat var. Onu biliyor muyuz arkadaşlar? Katı. Evet. Arkadaşlar katı da aynı kökenden geliyor. Katı kökünden gelir. Şimdi buradaki hanım arkadaşlarımızın hepsine bu geleneksel Türk-İslam sanat dalını tavsiye ederim. İsmek'in kursları var arkadaşlar. Katı yani nasıl tesip, nasıl Ebru bir geleneksel İslam sanatıysa katı da bir geleneksel İslam sanatıdır. Çok ince bir iş, büyük bir sabır gerektiren bir sanattır arkadaşlar. Ama yani fevkalade, harikulade bir sanattır. Sizlere bunu hararetle tavsiye ediyorum. Bu geleneksel sanatımızın ölmemesi için, gelecek nesillere aktarılması için sizler de inşallah bu sanat dalıyla ilgileniyor. O da katadan geliyor. Yani kat etmekten, kesmekten geliyor. Şimdi e, ikta yönetiminde de toprak, miri arazi dediğimiz yani devlete, ara, devlete ait olan arazi arkadaşlar e, kesilir, iktalara ayrılır tımar sisteminde. Ve bu da e, işte reaya ya, e, dağıtılırdı. Bunlardan vergi yanlarında. Fakat arkadaşlar şimdi Selçuklu ve Osmanlı'daki ikta sisteminin Avrupa'daki derebeylik ve feodalite rejiminden çok önemli bir farkı var bakınız. O da şudur yani bu, bazen e, 1960'lı yıllarda bu Asya tipi üretim tarzı dediğimiz bu e, işte Marx'ın solcuların... E, e, ortaya atmış oldukları bir e, teori vardı. O teoriden hareketle bazı solcu tarihçilerimizin işte Osmanlı'daki, Selçuklu'daki bu toprak sistemini Avrupa'daki Feodalite'ye benzettikleri e, bilinir. Bu yanlış bir benzetmedir. Çünkü e, derebeylikte Feodalite'de Avrupa'da arkadaşlar, sörfler yani e, toprağa bağlı olarak çalışan insanlar derebeynin malı gibi kabul ettir Onların e, bir yerden başka bir yere intikal etmeleri yer değiştirmeleri yasaktır. Adeta o toprağa bağlı olarak yaşamlarını sürdürmek zorundadır. Halbuki Selçuklu Osmanlı sisteminde köylü hürdür arkadaşlar. Eğer ve de, mülk sahibi, toprak sahibi derebeği veya feodal bey gibi bir insan değildir, o köylünün başındaki toprağı idare eden insan oradaki sadece kullanım hakkını kullanım hakkına sahiptir. Öldüğü zaman ya ekberiyet usulüne göre büyük oğluna verilir veyahut da hiç kimseye verilmez ailesine yeni bir tahsisatla başka birisine, birisine tayin edilir. Dolayısıyla e, oradaki insan adeta bir emanetçidir. Belli bir e, oranda vergi alabilir, vergi öder. E, mülk sahibi değildir. E, e, köylü de hürdür. Eğer e, o toprağı işleyen insanlar memnun değilse onun, e, çalıştığını karşılığını alamadığını düşünüyorsa Çoluk çocuğunu toplayarak başka bir arazi birimine göç edebilir, hicret edebilirdi. Bu açıdan çok büyük bir fark vardır arada. Bu da çok önemlidir. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz bizde de tımarlı sipahiler vardı. Osmanlı'da tımarlı sipahilerde devlet belli bir sayıda askeri teçhiz ederek sefer zamanında merkezi orduya getirmesi karşılığında e, tımarları bazı sipahilere verir. Yani mesela söz işte Konya'nın e, işte Ladek ilçesi bir e, sipahiye verilir. Buradaki arazinin büyüklüğüne göre e, sefer ayı dediğimiz işte Nisan-Mayıs aylarıdır. Sefere çıkış ayları. Dönüş ayları da Ağustos ayıdır. Bizim kültürel tarihimizde arkadaşlar zafer, Ağustos ayının zafer ayı olmasının sebebi odur. Genelde sonbahar başlarken e, yani Ağustos'un sonunda e, seferden dönülürdü. Ee, dolayısıyla da e, dolayısıyla da arkadaşlar bu e, simarlı spahillere benzeyen sistemi ilk defa e, Selçuklu veziri o meşhur büyük devlet adamı e, alim e, zat hizamül mülk e, süvari dirlikleri şeklinde başlatmıştır Selçuklar zamanında bu sisteme göre işte e, devlet dirlik dağıtır yani toprak dağıtır onun karşılığında süvari ister. Ee, bu da yani 15. 16. yüzyılda Avrupa'daki gelişen bazı e, bazı ekonomik ve askeri gelişmeler neticesinde Osmanlı Devleti'nde bu sistemden vazgeçmek zorunda kalmıştır. Onun e, hikayesi ayrı başka bir zaman başka bir derste de şey yapar. Işte. Şimdi demek ki iktidar sisteminden du süvari dillikleri sistemine nizam-ı beraber geçirmiştir. Çok önemli bir e, değişikliktir arkadaşlar. Köylülerin yaşam tarzını birinci derecede de etkilemiştir. Şimdi ikinci olarak da Selçuklu topraklarında sulamaya çok büyük önem verildiği hususlu arkadaşlar. Biliyorsunuz Hoca annemine'l-mâ ikullâşe'in hâin Hayat olan her şey sudan yaratılmıştır. Nasıl ki insan vücudu için su çok önemli, önem arz ederse tarım arazi arazileri ekilebilir, dikilebilir araziler için, sunulabilir araziler için de su o derecede hayattır. Nasıl ki Nil arkadaşlar, Mısır'ın ve suların hayat kaynağıysa ve bütün şehirler su deldaları üzerine kuruluysa arkadaşlar, tarihte hep böyledir. Bütün medeniyetler su kenarında kurulmuştur. Medeniyet eşittir su diyebiliriz bu anlamda. Selçukluların da sulamaya çok büyük önem verdiklerini, mesela Merv şehrinde sadece sulama işiyle ilgili 12 bin kişinin istihdam edildiğini biliyoruz. Akarsulardan işte su kanalları yapılmış. Daha uzak araziler bu şekilde sulanmış. Sulama olunca verim artmış. Verim ardınca da hem ürün rekortesi yüksek bir şekilde sağlanmış hem de bunlar satılarak büyük bir ticari gelir haline getirilmiştir arkadaşlar. Demek ki köylülerle aşağı yukarı olarak söyleyeceğimiz de bunlar. Şimdi toplumun diğer bir kesimi de şehirlerdir arkadaşlar. Şehirler aslında Selçuklar göçebilikten yerleşik hayata geçmeye karar verdikten sonra Selçuklu şehirlerinin artık önemli e, birer ticaret merkezi haline, e, kültür merkezi haline, eğitim merkezi haline geldiğini görüyoruz. Mesela Selçukluların en önemli bölgelerinden bir tanesi olan Horasan'ın en önemli şehri Nişaburdur arkadaşlar yani Saburdur ve e, burası çok kısa bir zaman içerisinde e, hem devletin yürütmüş olduğu akılcı siyaset e, oralardaki AYN eşrafın desteklenmesi, işte vergilerin güzelce toplanması ve bu toplanan vergilerle devletin zenginleşmesi, zenginleşen devletin güçlü vakıflar kurması ve bu güçlü vakıflar marifetiyle adeta bir örümcek ağ gibi Müslüman şehirlerin Medreselerle, camilerle, kervansaraylarla, köprülerle, hanlarla, hamamlarla ürülmesi e, neticesinde, neticesinde buralar İslam medeniyetinin gözbebeği haline gelmiştir. Yani arkadaşlar e, İslam dünyasının siyasi önderliği, askeri üstünlüğü Selçuklulara geçtiği zaman bu sadece kaba kuvvete olmamıştır. Bakınız bu çok önemlidir. Siyasi üstünlük, askeri üstünlük, e, eğitim, kültür ve sanat alandaki üstünlükle her zaman için At başı gitmiştir. Dolayısıyla e, ilerleyen toplumlar her zaman için eğitim, e, kültür, sanat alanında da ileri giden, e, o alanda büyük eserler veren, e, önemli insanlar yetiştiren e, toplumlardır. E, yoksa hiçbir şey tesadüfi değildir. Tarih boyunca hiçbir zaman olmamıştır. E, medeniyet temelleri eğitim üzerine, bilgi üzerine, bilginin yeniden üretilmesi, inşa edilmesi üzerine temellendirilmedikçe arkadaşlar kaba kuvvetli bir şey yapmak mümkün değildir. Bu açıdan işte en büyük iddialarından bir tanesi İslam kılıç zoruyla yayılmıştır. Havada kalan bir iddiadır. Çünkü hiçbir zaman askeri üstünlük, kültürel üstünlükle desteklenmedikçe paki kalamamıştır. Kalıcı olamamıştır. Bu anlamda birçok şehir, birçok ülke Hayatta el değiştirmiştir, Ama ideolojik üstünlük olmadığı için, kültürel ve ekonomik üstünlük, bilgi üstünlüğü olmadığı için arkadaşlar, yeniden eski haline dönmek zorunda kalmıştır. Şimdi Osmanlılar'da bir siyaset vardır arkadaşlar. Bu aynı zamanda Selçuklar'da da vardır. O da şudur, devlet batıya doğru genişledikçe, toprakları genişledikçe, kurmuş olduğu başkenti bırakıp başka bir şehre taşınmış ve orayı başkenti yapmıştır. Ondan sonra orayı imar hale getirip mamur hale getirdikten sonra biraz daha topraklarını batıya doğru genişlettikten sonra orayı da e, eski başkenti bırakıp oraya gitmiştir. Bu şekilde Selçuklu devleti içerisinde 4-5 tane e, şehrin başkent şehir olarak ilan edildiğini görüyoruz. İşte önce Nisabur e, ondan sonra işte efendim söyleyeyim e, Rey, ondan sonra İsfahan, ondan sonra Merv gibi şehirler arkadaşlar e, iman edilmiştir. İsfahan, Nısfı Cihan derler arkadaşlar. Ne demektir İsfahan, Nısfı Cihan? Evet. İsfahan, Nısfı Cihan arkadaşlar e, yani adeta dünyanın yarı güzelliğini dünyasında e, bulunduran e, bir şehir anlamına e, gelir. E, cihanın yarısı anlamında. E, ve buralar hakikaten mimarisiyle e, e, yapılan medreseler, camiler, e, betestenler hamlar, hamamlar, kervansıralardaki e, etik ve estetik anlayışıyla Harikulade şehirlerdir, hala ayaktadır birçok eser ve mutlaka hani gidilmesi görülmesi gereken yerlerdir. Dolayısıyla işte Selçuklu devleti siyasi üstünlükle beraber eğitim, kültür, sanat, şiir ve bediye sanatlar anlamında bediye zekler, evet arkadaşlar Nisabur, Rey, İsfahan ve Merv hepsi de Selçuklu başkentleridir daha sonra Konya'ya işte, kadar gelmiştir. Ve Osmanlı'da böyle der. İznik'tir, sonra Bursa'dır, sonra Edirne'dir. E, tabii ki e, İstanbul fethinden Fethi sonra İstanbul'da karar kılınmıştır Ama böyle bir hani bir başkentte de değil de başkentlerin sürekli olarak değiştirilmesi, başka şehirlerin de mamur hale getirilmesi açısından e, dikkati şayan bir konudur. Arkadaşlar diğer bir hususta bu şehirlerdeki vakıf kurumunun e, varlığıdır. Şimdi e, Selçuklular arkadaşlar ticarete çok büyük önem vermişlerdir. Gerçekten e, belki de Selçukluların yani ticarete verdiği önem Osmanlılarınkinden daha fazladır. Yani Selçuklu e, sultanları e, ticaretin engellendiği topraklara, coğrafyalara, seferler düzenlenmiş ve ticaretin teminatını sağlamıştır. Ticaretin devamının gelişmesini teminatını sağlamışlardır. Vergi muafiyetleri getirmişlerdir tüccarlara ve bu açıdan tüccarların ilgi odağı haline gelmişlerdir. İşte kervansaraylar inşa etmişler. her 35 kilometrede, 40 kilometrede ve ticaret mallarının düzenli olarak, güvenli olarak akışını sağlamışlardır. Dolayısıyla hem tarım alanında işte sulamayla beraber yeni topraklarla beraber büyük bir gelir elde edilmiş hem de ticari hayata çok büyük önem verilmiştir arkadaşlar. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Dolayısıyla da yani büyük bir zenginliğe Selçuklu Devleti kavuşmuştur. Mesela bir dönemde Selçuklu Devleti'nin yıllık olarak 215 milyon dinar e, paranın vergi olarak toplandığını görüyoruz tarih kaynaklarından. Bu devasa bir rakamdır arkadaşlar. İşte en yakınındaki İlhanlı devletinin tam 20 katı e, vergi geliri olduğunu e, alamettir. Dolayısıyla işte bu kadar zengin bir devlet e, olduğu zaman da e, güçlü vakıflar kurulmuştur arkadaşlar. Demek ki vakıflarla devletin bulundukları devletin ekonomisi arasında şöyle bir doğru orantı var. Bir devletle ne kadar ekonomik açıdan refah ve zenginlik varsa o devlette de o kadar güçlü vakıflar ve o kadar e, çok sayıda vakıf eserleri tesis edilmiştir diye bir doğru orantı kurabiliriz arkadaşlar. Şimdi e, vakıflar e, İslam şehirlerin e, belki kemiğidir arkadaşlar. E, her kurulan bir şehir e, bir vakıf çekirdek şehri etrafında kurulmuştur. Evvela oranın işte e, fethinden sonra bir e, meydanında bir cami e, inşa edilir. Belki camiden önce caminin abdestli işçiler tarafından yapılması, inşa edilmesi için önce hamam, değil mi? Din taahhütleri temizlikle başlar. Önce bir hamam yapılır. Ondan sonra cami inşaatı yapılır. Yanına bir medrese yapılır, eğitim. Ondan sonra medresenin yanına çarşı yapılır, suku, pazar öde ee, olasıyla yani ekonomik aktivite, eğitim aktivitesi ve dini aktivite e, kolola, kol kola e, yapılır. Ondan sonra işte bedesten yapılır, e, bedestenle beraber bir darü şifa yapılır. Ondan sonra işte kurra kura, e, darur hadis, efendim söyleyeyim aşevleri, e, yetimhanelerle beraber işte külliye dediğimiz Selçuklu Osmanlı mimarisinin bel kemiğini oluşturan külliyeler ortaya çıkar. Şehrin bütün yolları buralara bağlanır ve ticari hayatta şehrin her sokağı adeta bir meslek grubuna tahsis edilirdi. Arkadaşlar bugün de mesela Antikacılar çarşısı, Demirciler çarşısı, işte dericiler sitesi diyoruz ya aslında bu Selçuklu geleneğidir ve buralarda her meslek grubu grubuna bir sokak ya da cadde tahsis edilir ve oralarda loncalar ve ahirlik teşkilatıyla bunların e, dini, mesleki ve siyasi örgütlenmesi de gerçekleştirilir. Halkın hepsi hem mesleklerinde, zanaatlarında e, işlerini icra ederken diğer taraftan da manevi açıdan bu ahirlik teşkilatı, Fütüvet, işte baciyan, rum gibi e, kuruluşlarla arkadaşlar hem oranın İslamlaşmasına hem de e, mensuplarının e, ilmiyi ve e, sufi tasavvufi açıdan terbiye edilmesine dikkat ederlerdi. E, tabii ki ama asıl ahilik arkadaşlar Selçuklu'da başlar. Ahi, Evran, Kırşehir, e, o coğrafya Selçuklular zamanında başlanmışlar. E, Fütüvvet teşkilatı daha eskidir. E, ve bunlar bir fraternite dediğimiz bugünkü e, benzer teşkilatlardan çok daha sofistike bir şekilde örgütlenmiş kurumlardır. Ve bu şekilde işte İslam şehri dediğimiz Selçuklu şehri, Osmanlı şehri bu şekilde bir adeta bir dantel gibi örülürdü arkadaşlar. Şimdi bu e, e, şehirde aynı zamanda e, yani vakıfların e, önemini belirttikten sonra ikinci olarak üzerinde durmamız gereken bir husus daha var. O da Ayandır arkadaşlar. Ayen nedir? bunu bana e, bir arkadaşımız Maciyana e, evet, Rum arkadaşlar bu hanım kızların e, kurmuş oldukları yani bir lonca gibi onların kendi aralarındaki. Rum arkadaşlar Anadolu'dur. Bacıyan bacılardır. Hani Anadolu'daki yok arkadaşlar toprak ağası falan değil. Bacıyanı Rum hanımların arasında kurulmuş ahiliğin bir koludur arkadaşlar. Fütüve teşkilatı. Gençler arasında özellikle. Genç bayanlar arasında. Evet arkadaşlar. Ağiyan'dan bahsetmiştik. Toprak ağası he siz onu kastediyorsunuz. Evet. Ayan arkadaşlar, ayan, ayan aslında Arapça bir ifadedir. Ee, eşraf anlamına da gelir. Ee, eşraf anlamına da gelir. Ee, İngilizce'de notables diyoruz. Yani bir şehrin ileri gelenleri var arkadaşlar? Yani böyle güçlü aileler, ee, zengin, nüfuz sahibi, ee, ehli hal ve akt diyeceğimiz aileler vardır. Ve her coğrafyada bu aileler vardır. Bunları biz ayan anlıyoruz arkadaşlar. Selçuklu'da da Osmanlı'da da bunlar vardır. Eşraftır. Toplumun ileri gelen aileleridir. Nüfus sahibi insanlardır. Ve ne zaman ki bunlar arasında da şöyle bir ters orantı vardır arkadaşlar. Hani biraz evvel e, devletin ekonomik durumuyla vakıflar arasında bir doğru orantıdan bahsetmiştik ya. Eşrafla e, ayan ve devletin merkezi idaresi arasında da şöyle bir ters orantı vardır. Bir yönetimde merkezi otorite ne kadar güçlü ise periferideki ayan ve eşraf o kadar zayıftır arkadaşlar. Bir siyasi yönetimde merkezi otorite ne kadar zayıfsa periferedeki ayan ve eşraf o kadar güçlüdür. Dolayısıyla ayan ve eşraf arkadaşlar Osmanlı Selçuklu evet senede ittifaktan çok daha eski tabii ki senede ittifakta çok iyi bir örnek. Vahide bahsetmiş olduğu. İkinci Mahmud'un ayanlarla e, ve eşraflarla yapmış olduğu anlaşma ki fazla ömürlü olmamıştır, e, maalesef. E, çünkü bir bir hepsini halletmiştir Sultan İkinci Mahmud, rahmetullahi alaik. E, şimdi e, o şey Selçuklu şehirlerinde de güçlü bir ayan varlığından bahsediyoruz. Bir zengin, nüfus sahibi insanlar ve bunların genellikle e, İran e, kökenli veya da Arap kökenli olduğunu görürüz. Yani Yapılan çalışmalar Türk kökenli ayanların çok az sayıda bulunduğunu söylüyor. Ve bunlar arkadaşlar her devrin adamlarıdır, ayan ve eşraf nüfus sahibidir. Devlet zayıfladıkça onların işte ilmi, hukuki, mülki atamalarda çok söz sahibi olduğunu görüyoruz. Zaten akıllı devletler her zaman için yerel ayanla ortaklaşa iş tutmuşlardır. Yani onların varlığını kabul etmiş. Onlara gereken değeri vermiş, onların zenginliklerin devamı için gerekli düzenlemeler yapılmıştır arkadaşlar ki o bölgede, o bölgede asayiş sağlanabilsin, devletin varlığı ve gücü o ayanlar üzerinden hissettirilebilsin düşüncesinden hareketle. Neden arkadaşlar? Çünkü yani Selçuklu şehrinden bahsediyorum. Selçuklu şehrinde işte vakıflar var. Ayan eşraf var, güçlü bir şekilde. Bunlar uluslararası ticaret yapıyorlar. Ee, aynı Avrupa'daki Burjuvazi'yi andıran, aristokratik bir yapılama bunlar. Kendi aralarında alıp veriyorlar. Ve dediğim gibi uluslararası ticaret yapıyorlar. Ee, aile vakitleri, ayrı yerinde. Bunlarla beraber e, Selçuklu şehrinde bir de Rindler var arkadaşlar. Rind, Rind ve, veya da Ayyar dediğimiz e, gruplar var. Güruhlar var diyelim daha doğrusu. Evet arkadaşlar hani göçebe olup da ayan olmak e, zordur. E, ayan ve eşraf belli bir coğrafyaya bağlık. Yani onların işte konak hayatları vardır değil mi? Böyle saray yavrusu gibi evlerde yaşarlar. Hizmetçileri vardır, sürüleri vardır. Dolayısıyla e, hangisi hangisinin sebebidir? Türkmenlerin göçebe olmaması olmasın Onların ayan olamamalarına sebebidir. Yoksa ayan olmadıkları için mi göçebe olmuşlardır? E, evet arkadaşlar. E, Rolling stone gathers no moss. Değil mi? Dilay Hanım'ın e, söylemiş olduğu e, atasözü öyle. Rolling stone gathers no moss. Aslında İngilizce bir atasözüdür o. Evet. Evet. Evet arkadaşlar şimdi çok önemli bir şey değil o yani. Neden e, ayan olamamışlardır? E, neden göçel olmuşlardır? Tabi bu yani çok e, çeşitli sebepleri vardır. Ama netice itibariyle e, e, ayanlar ve eşraflar evet tabi ki atasözlerine öden verirler. Ata önem vermeyen dünyada atılan önem vermeyen bir millet var mı arkadaşlar? Şimdi e, ayan ve eşraftan başka arkadaşlar bir de e, rint ve ayarlar var demiştim. Şimdi e, rint ve ayarlar kimdir? Ayar kimdir? Bunlar da arkadaşlar e, işsiz güçsüz e, takımdır. Bunlar da. E, Evet. Bu da e, ayağın olmak disiplini ister. Türkler disiplini sevmez. Evet. evet Çayımız ya da suyumuz e, yok arkadaşlar. İnşallah geldiğiniz zaman e, üniversiteye, fakülteye o zaman ikram ederiz size inşallah. Evet. Evet arkadaşlar hakikaten şimdi söylediği nokta önemli arkadaşınızın. Gerçekten yani e, Türkleri disipline etmek özellikle göçebe Türkleri disipline etmek e, bedavet üzere yaşayan insanları haları yıkılmak zordur. E, bakın bu sadece Türklere has bir şey de değildir aslında. Yani e, bugün Cezir-i Arabiye dediğimiz Arap Yarımadasında da hala bedeviler vardır. Göçebeler, konar göçerler vardır. Devlet aslında göçebeliği sevmez. Yani hiçbir devlet sevmez. Neden? Çünkü vergi alamaz. Çünkü eğitemez. Çünkü kanun cezai müeydeleri uygulayamaz. Dolayısıyla bundan ötürü yani aslında her zaman için şehirleşmeyi, şehirliliği sivilize toplumlar tercih etmişlerdir. Türkler de yani bir anlamda bu anlamda aşvai'dir hüday Nabit bir şekilde işte yaşarlar. Ee, ve gittikleri e, toplum bu toplumdaki dengeleri bozarlar. Yani bozmuşlardı işte bu göçebe toplumları. Hani bu açıdan istenmemiştir yani şehirlerde. Ee, dolayısıyla da e, e, dolayısıyla da bu hani eşraf ve ayan içerisindeki hani Türklerin bu e, bir de arkadaşlar tabii ki yani şunu da söylemek lazım. Yani e, bu e, İran kökenli, Arap kökenli aileler aslında or oralarda yüzyıllardır yaşayan e, kökenli e, güçlü ailelerdi. Oraların, o e, şehirlerin Selçuklar e, eline geçmesi neticesinde böyle bir yani sosyal tabakalaşma oldu aslında orada. Ama onlar orada zaten varlardı. Türkler yani daha yeni yeni şehirleşiyorlar o esnada şehirleşenler var ama yani hala büyük bir kesim işte göçebe olarak şey yapıyorlar, hareket ediyorlar. Dolayısıyla da yani onların işte yani ticaretten ziyade Türklük, işte hani köylülük demek demiştik ya, köylülük, işte hayvancılık ve zirahtla uğraşıyorlar. Hani ticaret çok fazla onların gündeminde yok o an için. Maalesef bu Osman'da da böyledir. Biliyor musunuz? Yani Osmanlı da ee, ticaret pek e, ticareti pek hoş bakılmayan bir meslek dalıdır. Yani e, ticareti de Osmanlı'da işte gayri e, gayrimüslime e, elinde tutmuştur yani uzun bir zamandır. Devlet idaresi e, işte Türklerin e, elindedir. Bundan dolayı da Avrupa'dakine benzer bir burjuvazi çıkmamıştır. Devlet de istememiştir bunu arkadaşlar. Osmanlı için söylüyorum özellikle. Türklerden büyük zengin ailelerin, güçlü ayanların, eşrafların çıkmasını istememiştir devlet. Kendisine bir tehdit unsuru olarak görmüştür çünkü. Şimdi rint ve ayarlara tekrar dönelim. Rint ve ayarlar da arkadaşlar işte işsiz, güçsüz amele takımdır diyelim. Şehir içerisinde bulunur bunlar. Bunlar zaman zaman işte isyanlar çıkartırlar, zaman zaman isyan çıkartmada kullanılırlar, zaman zaman da devlet tarafından yani Selçuklu hükümdarları tarafından paralı asker olarak istihdam edilmiştir. Arkadaşlar bu tür bu tür serseri gruplar arkadaşlar şehirlerin aslında belası olmuştur. Hem Selçuklu'da hem Osmanlı'da zaman zaman bunlar toplanmış ve şehirden tar edilmişlerdir. Eğer şehirlerdeki isyanlara, ihtilallere, saray darbelerinin tarihine bakacak olursak bunlar aslında her zaman için bir enstrüman olarak kullanılmıştır arkadaşlar bu şehir eşkıyaları. Bunlar da kendilerinde bir yarışları vardı. Selçuklu şehirlerinde ve zaman zaman da devlet bunlardan istifade etmişlerdir arkadaşlar. Şimdi Selçuklular arkadaşlar İslam dünyasında siyasi ve askeri liderliği ellerine geçirdikten sonra tehdit algılamalarını değiştirmişlerdir. Hani biliyorsunuz uzun zaman Gazellerle, Karahanlarla, İlhanlarla e, benzer Türk boylarıyla, Türk devletleriyle, ile savaşıp kendi enerjilerini e, kendi işlerine tükettikleri e, gerçeğini bir kenara not edelim. Diğer tarafta e, siyasi liderlik artık iyice güçlenip Abbas halifeliğini yönlendiren bir e, e, konuma geldikleri zamanda iç tehdit olarak Şii, Fatım'i e, İsmail'i e, grupları birinci derecede İkinci derecede de Bizansları bir tehdit unsuru olarak kabul etmişler ve yapılanmalarını buna göre yapmışlardır. Neyi kastediyorum yapılanma sözcüğünden? Mesela diyelim ki El-Ezher Üniversitesi Mısır'ın en ezgi üniversitesidir ama Fatımiler tarafından, Şiiler tarafından kurulmuştur arkadaşlar. Ve Şii Dailer yani Şii propagandistleri yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir üniversitedir. Buna karşılık Selçuklar'da işte Nizamiye medreselerini kurulmuştur. Nizamiye medreselerini kim kurmuştur diye bir soru sorsam size. Hemen yazmanız gereken cevap kimdir arkadaşlar? Evet. Nizamilk. Değil mi? Nizamilk. Bu Güzel, da güzeldi. Nizamilk. Evet arkadaşlar. Nizamülmülk. En önemli eseri nedir Nizamülmülk'ün? Evet de bu arada bir bardak su içeyim. Siyasetname. Evet arkadaşlar. Siyasetname e, geleneği... Siyasetname geleneği çok önemli bir gelenektir arkadaşlar. Biz bunlara nasihat mülk literatürü de diyoruz değil mi? nasihat mülk mülük literatürü. Yani devlet nasıl idare edilir? Raya ile olan ilişkiler, aya ile olan ilişkiler nasıl olmalıdır diye... Devlet başkanlarına tavsiye maksadıyla veya yada medhiye maksadıyla yazılmış eserlerdir. Bu alanda Mağverdi'den bahsetmek lazım. Mağverdi'nin en önemli eseri neydi arkadaşlar? Mağverdi, siyasetname bu Evet. El Ahkam. Yok. En önemli siyasetname eseri arkadaşlar. Ahkam Sultanı yedir Mağverdi'ni. Bakınız bu önemli bir eserdir. Averdi'nin Ahkam-ı Sultaniye siyasetname literatürü içerisindeki başyapıtlardan biri olarak kabul edilir. Şimdi e, Nizam-ı işte e, devletin hem ekonomi, e, ekonomi alanındaki politikaları hatırlarsanız e, süvari dirliklerini onun e, icat ettiğini söylemiştim. E, aynı şekilde e, medreseler konusunda da e, bu şekilde yapmıştır. Ee, tabi ki arkadaşlar hani zengin devlet zengin vakıflar dedik ya mesela bu tıp alanındaki e, gelişmelerden de bahsedelim. Çok sayıda Darüşşifa'nın işte şifahanelerin hastanelerin yapıldığını hatta ve hatta Selçuklar döneminde 100 deve ile 200 deve ile taşınan seyyar askeri hastaneler yapıldığını biliyoruz. Bakınız ee, düşünebiliyor musunuz? 100 e, deve ile 200 deve ile taşınan askeri hastaneler seyyar hastaneler yani bugünkü anlamda sahra hastaneleri. Çabucak kurulup, çabucuk monte edilen, demonte edilebilen hastaneler. Mesela o dönemde birazdan bahsedeceğim. Bu dönemde yaşayan çok önemli ulema var değil mi? Bir tanesi Fahrettin Razi mesela. Mesela yine bu dönemde açılan, işte mesela Bağdat'ta bir hastane kurulacağı zaman değil mi? İşte bir koyunun Dört parçaya ayrıldığını ve bunu şehrin dört farklı yerine konduğunu ve e, bunların ne kadar sıra içer süre içerisinde bozulduğunu, yani açıkta kaldığını ve en uzun süre dayanabilen e, koyun bacağının olduğu yeri hastanenin inşa edildiği e, yazılan kitaplarda. Nedendir? Ha, düşündük mü hiç? Evet. Nedeni açık aslında arkadaşlar değil mi? Çünkü e, serin bir e, coğrafya. Orası tespit ediliyor. Havadar bir coğrafya. E, mesela bugün İstanbul'da e, Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi var arkadaşlar. Osmanlı'dan e, kalmadır. O da e, İstanbul'un en temiz, en kuru, en sağlıklı e, havasının bulunduğu yerlerden bir tanesidir. Yani göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin olduğu, işte oksijen boldur yani oralara dikkat edilirdi. Şimdi aslında yani keşke şimdi de dikkat edebilse. Evet arkadaşlar demek ki zengin hastanelerin, medreselerin yanında bir de arkadaşlar kütüphanelerden bahsetmemiz lazım. Arkadaşlar kütüphaneler medeniyetlerin vazgeçilmezidir. Selçuklu zamanında da yapılan kütüphanelerin çok zengin kitaplar ihtiva ettiğini ve bunların evlere servis veren kitap sistemi ödünç sistemi olduğunu biliyoruz. O zamanın, o zamanın işte seyyahları, tarihçileri, Selçuklu kütüphanelerinin zenginliğine dikkat çeker ve işte mesela Avrupa'dan gelen seyyahların aslında bu evlere kitap ödünç vermeyi için çok hayret ettiğini kaynaklarda zikredilir. Demek ki arkadaşlar zengin vakıf ülke, zengin devlet, zengin vakıf, zengin vakıflar, zengin işte camiler, bedestenler, hamlar, hamamlar ve dolayısıyla medeniyeti işte kurucu medeniyetin kurucu kurumu vakıftır arkadaşlar. İslam medeniyeti için söylüyorum bunu ve aslında işte medeniyetler o eşsiz mimariler, değil mi? Ancak bu şekilde inşa edilmiştir. Diğer bir hususta arkadaşlar edebi anlamdaki zenginliklerdir. Bakınız Farsça alanında yapılan büyük, verilen büyük eserler Selçuklu dönemi eserleridir. Farsça bir edebiyat dili olarak e, kullanılmıştır. E, saray e, çevrelerinde, ilmi çevrelerde, şu ara ödeba çevrelerinde Farsça yazılmış e, yüz binlerce eser vardır. E, şairlere Ediplere, sanatkarlara, ulemaya, alimlere, Selçuklu Sultanları büyük destek olmuş, himayeleri altına almış, onlara ata ve ihsanları da bulunmuştur arkadaşlar. Eğer ulemaya, ilim insanlarına bu tarih içerisinde, İslam ve tarih içerisinde en fazla kim hürmet etmiştir, etmiştir onlara sahip çıkmıştır derseniz bunlardan birincisi olmasa bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle Selçuklu devletler arkadaşlar. Selçuklu sultanları, Selçuklu şehzadeleri, devlet adamları, vezirler ve zenginler dönemlerinde yaşayan ulamaya kol gelmiş. Onların eserlerine astronomik paralar ödemiş ve onları ilmi anlamda, sanat anlamında eser vermeye teşvik etmiştir arkadaşlar. Ki bakınız Mehmet Genç hocamızın şöyle bir sözü var. İsraf olmadan ilim olmaz arkadaşlar. Yani israf derecesinde ilme, bilime, bilgin üretilmesine eğer yatırım yapmazsanız bilgi üretilmesi mümkün olmuyor. Mesela Selçuklu döneminde de işte o zengin vakıfları olan, akarları olan medreselerle beraber şairlere, ediplere çok yüksek rakamlar ödenmiştir bir şiire beş yüz dirham, beş yüz doların ödendiği ibadeler e, kitaplarda ve dolayısıyla işte ancak böyle bir ortamda e, ilim hayatı gelişmiştir. Peki Selçuklu dönemi e, ilim hayatı ile alakalı söyleyeceğiniz bir şey var mıdır derseniz arkadaşlar, e, kısaca o dönemde yetişen bazı e, ulemaya bakın. Mesela İmam Gazali dediğimiz şahıs var ya o zaman yetişmiştir arkadaşlar. Onun kardeşi Ahmet Gazali abisi daha doğrusu büyük mutasavvaftır o dönemdir. Fahrettin Razi o dönemdir. Beyhakî o dönemdir. Mevlana Celaleddin Rumi Şemsi Tebrizi Şeyhül Ekber Muhiddini İbni Arabi, Ömer Hayyam değil mi arkadaşlar? Bakınız bunların şu söylediklerim üzerine her bir üzerine bir konferans vermek mümkün olabilir. Bunların hepsi o dönemin mahsulüdür. Ömer Hayyam'ın rastathanesi. Selçukların Osmanlıların kullanmış olduğu Celali takvimin icat edilmesi. E, göklerin haritalarının çıkartılması Alatin-Keykubat döneminde işte Karatay medreseleri Efendim söyleyeyim işte havuzların yapılması yıldızların, akistenin o e, su üzerinde incelenmesi, rasathaneler e, işte e, ilmi tartışmalar muhtizli eşari arasındaki o bildiğimiz kelami tartışmalar, felsefe tasavvuf arasındaki gerilim Abdülkadir Geylani Hazretleri bu dönemin, bu dönem yetişen insanlardır. Şahı Nakşibendi Gucjuvani sonradan Nakşibendi'ye tarikatına dönmüş. Bakın bugün bile hala İslam dünyasının gerek tasavvufi alanında gerek ilmi alanda gerek tasavvuf anlamında matematik alanında astronomi alanında mesaha alanında ortaya koymuş şah eserler, o dev eserler, o büyük ulema e, arkadaşlar bu dönemde yetişmiştir. Tabii ki her dönemin kendine has, e, zorlukları olmuştur. Ama e, işte e, edebiyat alanında dediğim gibi sertlıklı dönemindeki e, şah eserler Ali İni Şair, Muizi, Hakan Şirvani, e, Cemalettin İsfhani e, arkadaşlar e, bu dönemde e, yetişmiş insanlardır. Dolayısıyla Ömer Hayyamın şeyinden bahsettik, ee, Rasat bahsettik. Marağa'daki ee, Rasat Efendim söyleyeyim. E, Usturlap bu dönemde icat edilmiştir arkadaşlar. Usturlap bir alet var biliyorsunuz. Usturlap işte e, gök cisimlerinin aralarındaki mesafeleri hesaplayan e, çok önemli bir e, alettir. İslam dünyasının insanlık tarihine kazandırdığı aletlerden bir tanesidir. Bedi el-Usturlabi çalışmalarını burada yapmıştır. Nasreddin Tusi'nin Marahva'daki e, İsfahan'daki e, rasathanesini e, kurmasının e, zemini bu zaman de yapılmıştır. Konstantin Afrikanus isminde bir Batılı'nın arkadaşlar gelip buradaki bu zengin ilmi eserleri e, toplayıp, efendim e, söyleyeyim e, sale, Salerno işte İtalya'nın güney İspanya'nın e, o tarlarda götürdüğünü, onu Latince'den çevrildiğini, bu Arapça eserlerin Türkçe eserlerin ve e, uzun yıllar işte tıp, saydiliye, farmasötikal alanlarda bunların birer e, tıp kitabı olarak üniversitelerde ee, İmam-ı Kuşeyri arkadaşlar bu dönemde e, yetişmiştir. Ve dolayısıyla da son derece zengin, son derece e, güçlü şahsiyetlerdir. Bakın hala Gazali'den bahsediyoruz. İşte, Gazali ile beraber iştahat kapısının kapanmadığı ki asla kapanmamıştır. Ee, Tarsılıyor arkadaşlar işte, Ahmet Yesevi, Yesevi'lik tarikası, tarikatı ki e, Türk İslam geleneğinin önemli e, bir e, mütemin cüzdüdür. Bunların hepsi arkadaşlar demek ki bu dönemde yetişiyor. Yani şimdi belki umarım daha iyi anladınız neden Selçuklu dönemindeki eğitim, kültürel ve sosyal hayatla alakalı ayrı bir ders yapmak istediğimi. Çünkü arkadaşlar sadece yani Türk, Osmanlı dünyası için değil, bütün İslam dünyası değil mi? E, Arap dünyası, işte maghrib Arabi, meşrik Arabi hala bu insanların eserleri okutuluyor, bir İhya okutuluyor mesela değil mi? Daha neler neler. E, dolayısıyla da e, bu dönemi çok iyi anlamamız, çok iyi okumamız, bu dönemin e, yetiştirmiş olduğu e, büyük şahsiyetleri, onların yetiştiği, yetiştiği ortamı... E, iyi etmemiz gerekiyor. Bu konuda arkadaşlar sizlere İslam e, İslam e, Ansiklopedisi'nin e, Selçuklulardaki işte sosyoekonomik kültürel hayatla ilgili hem Büyük Selçuklularda hem Anadolu Selçuklulardaki e, bölümü e, okumanızı has eden sizlerden rica ediyorum, İstirham ediyorum. İnşallah e, faydalı bir ders olmuştur. E, önümüzdeki e, Salı günü Allah izin verirse inşallah İyili bir derste yeni bir sünnetede buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.